Bak efendiler iyi dinleyiniz ve darılmayın bana. Misalim biraz çirkin olacak ama yerinde. Dünya mata bir kemiğe benzer. Ona tamah eden, kemiğe tamah eden kimdir bilir misin? Köpeklerdir. Kimin ameli köpekse kemiğe tamah eder ve birileri sınırlar. Sen köpeklerine ilerlesen girme. Tenlara dur biraz. Hakkını yedir manasına değil. Hakkıyla mümin ol. O vakit hayırlı şeyleri göreceksin.